Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain 216. Bab Zekat konu ile ilgili ayetler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 Namazı dosdoğru kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte budur insanı kurtuluşa iletecek dosdoğru din. Beyyine suresi ayet 5 Ey Peygamber ve onun bıraktığı mirası devralan İslam önderi! Müminlerin Allah yolunda bağışladıkları mallarından uygun bir miktarı devlet reisi sıfatıyla zekat olarak al ve ve Allah yolunda harca ki Böylece onları günahlarından arındırıp tertemiz kılasın Bir de onların bağışlanmaları için Allah'a dua et Çünkü senin duan onlar için huzur ve tesellik kaynağıdır Tövbe suresi ayet 103 Konu ile ilgili hadisler Abdullah bin Ömer radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir İslam şu beş temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, Ramazan orucunu tutmak. Talha bin Ubeydullah radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselamın huzuruna Necid taraflarından saçı başı dağınık bir adam geldi. Uzaktan adamın sesini duyuyor fakat ne dediğini anlayamıyorduk. Nihayet Resulullah'a iyice yaklaştı. Meğerse İslam'ın ne olduğunu soruyormuş. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam bir gün bir gecede beş vakit namaz kılmaktır buyurdu. Adam bunların dışında kılmam gereken başka namaz var mı diye sordu. Peygamberimiz hayır yok. Fakat fazladan sevap kazanmak istersen o başka. O zaman farz namazlar ilaveten nafile namaz kılarak daha fazla sevap kazanabilirsin buyurdu. Sonra sözüne devam ederek bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam yine bunun dışında tutmam gereken başka oruç var mı diye sordu. Peygamberimiz hayır yok. Fakat fazladan sevap kazanmak istersen o zaman başka Ramazanın yanı sıra Pazartesi ve Perşembe günleri Veya her ayın 13-14 Ve 15'inde Yahut bayram günleri hariç Dilediğin günlerde oruç tutarak Fazladan sevap kazanabilirsin Buyurdu Sonra Peygamber aleyhisselam Adama zekattan bahsetti Ve yılda bir kez Malının kırkta birini meşru idareye Yahut fakirlere vermesi Gerektiğini söyledi Adam bunun dışında vermem gereken zekat veya sadaka var mı diye sordu. Peygamberimiz hayır yok fakat fazladan sevap kazanmak istersen o başka o zaman zekatın haricinde Allah yolunda malını harcayarak fakir ve muhtaçlara yardım ederek daha fazla sevap kazanabilirsin buyurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu şekilde İslam'ın diğer bütün farzlarını ve sünnetlerini birer birer saydı. Peygamberimiz sözünü bitirince adam Allah'a yemin ederim ki bu farz olarak söylediklerinden ne bir fazlasını yapacağım ne de bir eksiğini diyerek arkasını dönüp gitti. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam arkasından bakarak eğer sözünde durursa kurtuluşa ermiş demektir buyurdu. Abdullah bin Abbas radiyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ı Yemen'e vali olarak gönderirken ona şu tavsiyelerde bulunmuştu. Onları önce Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahitlik etmeye çağır. Şayet bu çağrını uyup sana itaat ederlerse o zaman Allah'ın onlara günde beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Eğer buna da itaat ederlerse zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere Allah'ın onlara zekadı farz kıldığını bildir. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ben İslam'a karşı savaş açan insanlarla ancak Allah'tan başka ilah olmadığına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 İslam'a göre ceza gerektiren cinayet, hırsızlık, gazf gibi başka bir suç işlerse o zaman başka kelime-i şehadet getiren herkesi Müslüman kabul etmek durumundayım. Onların gizli niyetlerinin hesabı ise Allah'a aittir. İnsanların niyetlerini sorgulamak ve onları bundan dolayı yargılamak benim görevim değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam vefat edip de yerine Ebu Bekir halife seçilince bazı Arap kabileleri İslam devletine zekat vermeyi reddederek isyan ettiler. Bazıları da tamamen dinden döndüler. Ebu Bekir de onlara karşı savaş açtı. Bunun üzerine Ömer radiyallahu anh peygamber aleyhisselam ben insanlarla ancak la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Kim şehadet kelimesini getirirse başka bir suç işlemediği takdirde onun malı ve canı benim korumam altındadır. Gizli niyetin hesabı ise Allah'a aittir buyurduğu halde sen onlara nasıl savaş açarsın diye karşı çıktı. Ebu Bekir vallahi namaza evet zekata hayır diyerek namazla zekatın arasını ayıranlara İslam'ın diğer bütün gereklerini yerine getirseler bile mutlaka savaşırım. Çünkü zekat malın ödenmesi gereken hakkıdır ve onu meşru İslami otoriteye ödememek cezai gerektiren bir suçtur. Allah'a yemin ederim ki peygambere verdikleri bir deve yularını bile bana vermekten kaçınırlarsa sırf bu yüzden onlarla savaşırım çünkü bu İslam devletinin siyasi otoritesini reddetmek anlamına gelir ki buna sessiz kalmak Müslümanların bölünü parçalanmasına sebep olur cevabını verdi. Sonra da zekat vermeyen kabilelerle savaştı ve hepsini de dize getirip İslam toplumunun parçalanmasını önledi. Ömer radıyallahu anh daha sonra bu olay anlatırken şöyle demiştir. Yemin ederim ki zekat vermek istemeyenlerle savaş konusunda Allah'ın Ebu Bekir'in kalbine tam bir kararlılık vermiş olduğunu gördüm ve meseleyi derinlemesine düşününce onun görüşünün doğru olduğunu anladım. Ebu Eyüp el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek bana cennete girmemi sağlayacak güzel davranışlar öğret dedi. Peygamber aleyhisselam yalnızca Allah'a kulluk et. Hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ona ortak koşma. Namazı güzelce kıl zekatı ver. Zekatı ver. Akrabanı da koruyup gözet. Bu dediklerimi yapar. Allah'ın diğer emir ve yasaklarına da riayet edersen muhakkak cennete girersin buyurdu. Ebu Hureyre Allahu anh anlatıyor. Bir bedevi peygamber aleyhisselama geldi ve ey Allah'ın elçisi bana işlediğim takdirde cennete girebileceğim güzel davranışlar öğret dedi. Peygamber aleyhisselatu vesselam Allah'a hiçbir şeyi ona ortak koşmaksızın kulluk et. Günde beş vakit farz namazı kıl. Farz olan zekatı da ver. Bir de Ramazan orucunu tut. Eğer istersen bunların haricinde sünnet ve nafile ibadetler yaparak fazladan sevap kazanabilirsin buyurdu. O zamanlar henüz haç farz kılınmadığından Resulullah haç ibadetinden hiç söz etmedi. Peygamberimiz sözünü bitirince Bedevi Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu söylediğin farz ibadetleri harfiyen yerine getiririm fakat onlara hiçbir şey ilave etmem dedi. Adam dönüp gidince peygamber aleyhisselam eliyle ona işaret ederek cennetlik birini görmek isteyen varsa şu adama baksın buyurdu. Celil bin Abdullah radıyallahu anh şöyle diyor. Ben namazı güzelce kılmak, zekatı vermek ve bütün Müslümanlara karşı dürüst ve samimi davranarak onlara daima nasihatte bulunmak üzere Peygamber aleyhisselamın elinden tutup kendisine bağlılık sözü verdim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir konuşmasında hakkı ödenmeyen ve zekatı verilmeyen her altın ve gümüş mahşer günü cehennem ateşinde kızdırılarak levhalar haline getirilir ve elli bin yıl süren bir gün boyunca sahibinin yanları, alnı ve sırtı bunlarla dağlanır. Bu levhalar her soğuduğunda tekrar kızdırılarak onlara azap edilir. Bu durum kullar arasında hüküm verilip de herkes yolunun cennete mi cehenneme mi çıktığını görünceye kadar devam eder buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü peki zekatı verilmeyen develerin durumu nedir dediler. Peygamber aleyhisselam şöyle cevap verdi. Hakkı ödenmeyen her deve sahibi ki su başlarına getirildikleri zaman sütünün sağlık muhtaçlara dağıtılması da bu haklar arasındadır. Mahşer günü düz ve geniş bir alana yatırılır. Sonra da en küçük yavrusuna varıncaya kadar o develer en sims halleriyle o kişiyi ayaklarıyla çiğnemeye, dişleriyle ısırmaya başlarlar. Adamı çiğneyip geçen her sürünün ardından yeni bir sürü gelir ve aynı şeyi yapmaya devam eder. Sürünün baş tarafı adamı her çiğneyip geçtiğinde geri kalan kısmı gelip tekrar onu tepelemeye ve ısırmaya başlar. Bu durum kullar arasında hüküm verilip de herkes yolunun cennete mi cehenneme mi çıktığını görünceye kadar devam eder. Sahabiler ey Allah'ın elçisi peki zekatı verilmeyen sığır ve koyunların durumu ne olacak dediler. Peygamber aleyhisselam zekatı verilmemiş her sığır ve koyun sahibi mahşer günü düz ve geniş bir yere yatırılır. Sonra o hayvanların boynuzlusu, boynuzsuzu hepsi o kişiyi boynuzlarıyla süsmeye, tırnaklarıyla çiğnemeye başlar. Sürünün baş tarafı adam her çiğneyip geçtiğinde geri kalan kısmı gelip tekrar onu ...süsmeye, tepelemeye başlar ve bu durum kullar arasında hüküm verilip de herkes yolunun cennete mi, cehenneme mi çıktığını görünceye kadar devam eder buyurdu. Sahabeler bu sefer ya Resulallah ya atların durumu nedir dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Atlar kullanılış amacına göre üç çeşittir. Sahibinin sırtında bir yük, bir vebal olan atlar vardır. Sahibi için cehennem ateşine karşı siper olan atlar vardır. Kişiye ecir ve mükafat kazandıran atlar vardır. Yük ve vebal olan at, sahibinin sırf çalım satma veya Müslümanlara saldırı amacıyla beslediği attır. Bu at sahibi için bir vebal ve günah kaynağıdır. Cehenneme karşı siper olan at ise sahibinin Allah yolunda cihad için beslediği ve gerek sırtına binerken gerek bakımını yaparken Allah'ın hakkını aklından çıkarmadığı attır. İşte bu at sahibi için cehennem ateşine karşı bir perde ve örtüdür. Ecir ve sevap olan ata gelince o da sahibinin Allah yolunda cihad eden Müslümanlar için besleyip çayır ve bahçelerde otlattığı attır. Atın o çayır veya bahçeden yediği ve çıkardığı şeyler Sayısınca sahibine iyilik yazılır. Hatta at ipini koparıp da bir iki tur atsa onun izleri ve pislikleri adedince sahibine iyilik yazılır. Ya da sahibi onu bir nehir kenarından geçirirken hayvan oradan su içecek olsa sahibinin onu sulama niyeti olmasa bile Allah onun içtiği suyu ve o yudumları sayısınca o kişiye iyilik yazar. Sahabiler ya Resulallah. Peki eşeklerin durumu nedir diye sorunca peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Bana bu konuyla ilgili şu geniş kapsamlı ve derin anlamlı ayetten başka bir bilgi verilmedi. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun cezasını görür. Diğer bütün binek hayvanlarını ve her türlü kara hava ve deniz nakil ve ulaşım vasıtalarını bu ayet ışığında değerlendirebilirsiniz. Buna göre sadece gösteriş yapmak, çalım satmak amacıyla en modern ve pahalı vas살ar edinerek onları sadece zevk için kullanan kimselerle hayra hizmette kullanmak amacıyla bir takım vas살ar edinen, onların hakkını vermeye çalışan ve gerektiğinde bunları Allah yolunda seferber etmekten çekilmeyen kimseler elbette aynı olmayacaktır. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah.